Filifu'dan sesler. Gezerken özel. Gezi direnişinden radyoya. <Gülüyor> Hazırlayanlar altıdan sonra tiyatro. Boşluğu Doldurmak Yazan Özen Yula Aktaran Erdem Akakçe Kayıt ve Montaj Volkan Ağır Boşluk Bazen bir boşluk gelir Bazen bir boşluk gelir Bazen bir boşluk gelir, sonra kendiniz de doldurursunuz o boşluğu. Sonra biraz önce bulunduğunuz yer boşalır. Öyleydi hayat. Bir sonraki boşluğu doldururken bir önceki doluluğu boşaltmaktı. Dünya bu sebepten boşalan doluluklarla dolu bir yer. Yürüdüm. Uzun zaman yürüdüm. Dünya bir boşluk haliydi. Bir gaz ve toz bulutu diyelim. Sonra meydana geldim. Çok dolu. Çok hınca hınç bir meydan düşüyor. İnsanlar sel gibi akıyorlar. Koskoca bir deniz olmuşlar. Ve böyle ortada insanlarla harelenen akıntılar. Bekliyoruz. Güneş kavurucu sıcağında değil. Henüz. Pankartlar, afişler, şunlar, bunlar falan. Ooh, ooh. Dedimse boş değil ama. Ha. Ama şimdi çıkıyorum usulca gümüş suyundan. Sağımda işte şimdiki boşaltılmış... ...akeme. Gençler çatısına çıkmışlar. Pankartlar, afişler sallandırılmış aşağıya. Acayip güzel. Tam karşımda park duruyor. Gezi parkı. Gezi. Taksim'in kalbi. Ulu ağaçların gölgesinde gezinen gençler. Bu defa çok farklı. Çok yani... Bakın böyle şortları giymişler... Ne bileyim tişörtleri geçirmişler. Üstlerine çok çok huzurlu görünüyorlar. Çok çok çadırlar kurmuşlar parkın içerisindeki. <gülüyor> Mucize gibi bu. Çok neşeliler, eğlenceliler, rahatlar. Biz öyle değildik biz. Oo, bizim çok çok kara günlerden geçiyordu memleket. Bizde Süleyman Demirel derler bir başbakan vardı. Bu ...muhalefet lideri... sensör söyle adını... ...şeyle... ...Bülent Ecevit de sürekli... ...ters düşüyorlardı... ...onlar ters düşüyordu... ...insanlar ölüyordu... ...onlar ters düşüyordu... ...gençler ölüyordu... ...ama bu ülkenin tarihi... ...hep kanla yazıldı zaten... Belikler döneminde de... ...Selçuklular zamanında da... ...osmanlı'da da... ...Cumhuriyet'te de... ...Tanzimat'ta da falan... ...hep çok bolca... ...çok fazla kan vardı ama... Ama bu Gezi Parkı'ndaki gençler sanki başka bir tarihin gençleri. Geziyorum aralarında. Sevinçliler ya, şarkılar söylüyorlar. Lan seviyorlar. Ben, ben de söylemek istiyorum onlarla beraber. Ama ben bilmiyorum tabii bu şarkıları, bu söyledikleri şarkılar. Bunlar e, bunlar yeni herhalde diyorum. E, ama arada bizim dönemin şarkılarına, türkülerine de giriyorlar. He. Gün doğdu hep bu Siberle şe dağındık, bağımsızlık uğruna da halkanla reboyandık. <gülüyor> çok çok başka bir devrin çocukları. Çok bizden o kadar farklılar ki ya önyargıları yok, polisten korkuları yok. Çünkü öyle yetişmemişler bizim çektiğimiz sıkıntıları, dertleri çekmemişler. Şimdi yani değil işkence fiske bile yememiş. Birçoğu işte bu yüzden bu kadar cesurlar. Bu kadar güzeller. Sare serpe yatıyorlar böyle çimenlerin üzerinde. Birazdan çadırlarına girecek bazıları. Boşluk önemlidir bu dünyada. Yok, boşluk önemlidir bu dünyada tıpkı sessizlik gibi. Çünkü sessizlik sesin yerini alır tıpkı boşluğun cismin yerini alması gibi ne acayip ya ne acayip biz ama biz acayip coşkuluyduk biz biz acayip coşkuluyduk en deli dolu çağımızdaydık bu taksim meydanını doldurduk hınç hınç ben dolmuşla gelmiştim zeytinburnundan eee bir yandan da tabii bizim fabrikadan <gülüyor> Aysel'i gör, görmenin getirdiği bir Tatlı evet, bir, bir heyecan da vardı içinde ...çünkü Aysel çok güzel bakardı gözlerime. Yani... biz su gibi... ...içine işlerdi insanın... ...o güzel bakışları onun... ...a neyse biz... E, ...çok güzel şimdi meydan... ...insanlarla dolmuştu çok kalabalıkta... ...her şey çok güzeldi yani biz... ...onların deyimiyle pis anarşikler... ...bir araya gelebilmiştik işte... Meydandaki rüzgarı... ...bayraklardan hissediyordum. Uğultulara ve martı çığlığına... ...karışan... ...dalgalanan bayraklar... ...ve alkanlar. Oh. Aysel'i gördüm kalabalığın içinde. Umut gibiydi be. Umut gibiydi. Saçları dalgalanıyordu rüzgarda. Elimi kaldırdım ki işaret edeyim Aysel'i diye. Tam o arada böyle aramıza bir kadın girdi. Tamam mı? Sonra... Nasıl artık ne ara oldu bilmiyorum onu tam ama aniden böyle bir anda karşıdaki o sular idaresinin terasından bir silah sesi duyuldu. Sonrası geldi zaten böyle üzerimize kurşun yağdırıyorlardı. Ben de ilk olarak o sular idaresinin terasından atıldığını fark etmedim tabii ben Aysel'e doğru... ...koşmaya başladım arada kadınların çığlıkları duyuluyordu... ...neyse Aysel'e ulaştım böyle yere atmıştı kendini... ...korumak için yere kapaklanmıştı... ...tam karşımda kazancı yokuşu ben... ...yokuşa doğru... ...gençler çok mutluydu be... ...farklı düşünceleri vardı... ...hayat konusunda ve farklı... ...inanışları vardı ama... ...beraber hareket edebiliyorlardı... ...biz bunu yapamamıştık işte çadırların çevresinde şarkılar söylerken yavaş yavaş uykuları gelmeye başladı bazıları içeriye çadırlarına girdiler ve uykutullarının içinde sessiz huzurlu ve serin bir gece uykusuna vardılar biz devrim yapacak Öyle bir umudumuz vardı en azından. Niye yani? Niye dünyanın daha yaşanabilir... ...daha insanca... ...daha makul bir yer olması pekala... ...mümkündü de işte... ...müsaade etmediler. Neyse ben... ...Alse'yle ulaştım. Elini tutup... ...böyle yerden kaldırdım. İlk defa elim eline... Kalbim iki hızla hızlı atmaya başlamıştı. Bana baktı. Ben gözlerinde zaten hmm, kayboldum. Hadi dedi. Hadi. Tamam dedim. Hadi ne istersen. Tamam. Hayır dedi. Hadi dedi. Karşıya. Bir anda resmen uyandım. Karşıya dedi, ha panzerler Evet gördüm panzerler Hareket etmeye başlamıştı ve herkes birbirini eziyordu zaten. Biz panzerin altında kalan bir kızın çığlığını duydum sonra çığlık panzerin altında eridi gitti. ...gazancı yokuşuna doğru koşmaya başladık. Sabaha karşı aniden girdiler... ...gezi parkına. Hı, aniden. Aniden polis öyle... ...gaz atmaya başladı. Aniden ya. Ben oradaydım ve gördüm. Bazı tarihlerin tanıkları sessizdir. Ben sessizdim. Ah ben... Ah ben bağıramadım ben. ben. Aniden ortaya fırlatıverdiler biber gazını. Gençler başlarına geleni anlamadılar. Panik içinde oradan oraya koşmaya başladılar. Doğru uyanamamıştı bile... Birçoğu ciğerlerine kadar çektiler gazı. Parkın içinde böyle başlarına gelen anlayamadan dehşetli oradan oraya koşuşturmaya başladılar. Biz biz dehşet içindeydik. Biz Aysel ile resmen donuk dehşet içindeydik. Kazancının girişine darattık kendimizi. Tam o sırada yan taraftaki otelden de otelin terasından da ateş etmeye başladılar. Saçma zaman her yerde kurşun. Kuşun gelmesin diye tabii iyice bir siper anlaya çalıştık. Of herkes çok korkmuştu. Of, Hatırlıyorum böyle panik ya hastalık gibi yayılır ya. Biz böyle bildiğin iri dalgalar halinde kazancıdan aşağı akmaya başladık. Çocuklar bağırışarak kaçıştılar. Gözlerinden yaş boşalanlar, öksürenler, ağlayanlar. Hiçbiri hiç beklemedi ki bu. Sabah saldırısını sadece kuş sesleriyle. ...uyanacakları bir sabah bekleyerek... ...uykuya varmışlardı... ...aksızlık bu... ...bu haksızlık bu... ...bu haksızlık... ...diye... ...bağırmak istedim... ...duymazlardı... ...e zaten... ...duymadılar... ...da... ...neyse Aysel'i ben son anda kenara ittim... ...ben kalabalığın arasında aşağıda yolu tıkayan kamyona doğru... ...böyle sel gibi akmaya başladım... İnsanlar çığlık çığlığaydı yani bir de bir de kurşun sesleri uzaktan uzağa havai fişekler gibi. Ama silik belli belirsiz. Aysel'i bir daha görmedim. Sın. Ya yani öyle sanıyorum hiç çıkmadı Taksim tarafına. Oh. 1 Mayıs 1977 günü gözlerimde Ay Selim'in gözleri bir kamyona doğru akan insan Selin'in arasında ezilerek öldüm. Tabii şimdi baktığımda zor ve uzun bir süreçti. Neyse başka tamam. Tamam neyse tamam. Bu, bu gizli parkındaki tuzağın ertesi gün insanlar gelmeye başladı oraya her yerden her bakış açısından. Onları durdurmaya çalıştılar. Evet, biber gazları, portakal gazları atıldı, yılmadılar. Karşı karşıya geldiler, coplandılar, üzerlerine tazelikli su sıkıldı, yılmadılar. Helikopterlerle takip edilerek adrese teslim, bizzat böyle üzerlerine laps gaz atıldı bak, yılmadılar. Bak, yaşasaydım Aysel'le benim çocuğumuz da belki şimdi onlarla beraber gezi parkında ve her şeyin farkında olacaktı. Ah be, şimdi duysalar beni de onlara söyleyebilsem... Gerçekten bundan sonra güzel bir ülkede hayat kurabileceklerini, güzel bir ülkeyi yan yana el ele inşa edebileceklerini, bu, ya bu yaptıklarını sıradan bir direnişle başlayıp görkemli bir halk hareketine dönüştüğünü bir söyleyebilsem ben duysalar da ah bizim umudumuz vardı ama başaramadık evlat. Siz yaptınız. Bunca gazdan, çatışmadan, haksızlıktan sonra hem de size helal olsun be desem. Şimdi aralarda gezinirken ağaçlarda ölenlerin adlarını görüyorum. Fotoğraflarıyla beraber. Gülümseyerek bakmışlar fotoğraflarda. Onların hatırasını da yaşayın desem. Devrinde aşk güzeldir. Aşık kalın desem. Duymazlar görmezler. Beni zaten hatırlamazlar. Hepsi bu. Sayıkam beni. sesler. Gezerken özel Gezi Direnişi'nden Radyo'ya. Hazırlayanlar 6'dan sonra tiyatro. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41